Trafik kazası. Bazen trenlerin çarpıştığını duyuyoruz. Bunun sebebi hareket memurlarının farklı oluşudur. Her iki tren de aynı zattan hareket emri alsalar çarpışma olmayacaktır. Aynı şekilde otobüslerin çarpışmasına da her iki otobüsün farklı kimseler tarafından idare edilmesi, uçaklarınkine ise pilotların farklılığı sebep olmaktadır. Şu kainatta hiçbir trafik kazası olmuyor. Ne küremiz bir seyyareye ve ne de herhangi bir yıldız küremize çarpıyor. Demek aynı zattan emir alıyorlar. Ve tek bir Zat-ı Zülcelal'in idaresi altındadırlar. Evet, marifetsiz ilim. Balığın çok güzel yüzlüğü ve bu noktada onunla hiçbir insanın yarış edemediği malumdur. Fakat bu meziyeti balığı hayvanlıktan kurtarmaya kâfi gelmemektedir. Kimya mühendisi kimya denizinde. Doktor ise tıp deryasında yüzmektedir. Eğer onlar kendi sahalarından imanlarını ziyadeleştirecek ve tefekkür hazinelerini zenginleştirecek mücevheratları alamıyorlarsa, o ilme vakıf olmaları onların insaniyetlerine ve kemalatlarına hiçbir şey ilave etmez. Aynı şekilde... İnançsız bir ziraat mühendisi de padişahın bahçesinde onu tanımadan çalışan bir bahçıvana benzer. Diğer inançsız fen adamlarını bu misallere kıyas edebilirsiniz. Diğer taraftan bir insandan iman gittiği takdirde onun ilmi tırnak mesafesinde fikri ise canavar dişi gibi olur. Yani... İmansız bir kimsenin fenni bir sahada ilerledikçe elde ettiği bilgileri ve imkanları imansızlık hesabına geçeceğinden bu kimse ilmen ne kadar ilerlese cemiyetede de o derece zararlı olmaktadır. Evet, ihlas. İhlas saf süte teşbih edilirse, Allah-u Azimuşşan'ın rızası dışında herhangi bir gaye için ibadet yapmak, süte o gayenin mahiyetine göre az veya çok su karıştırmak demektir. Cennet için yapılan ibadette süte bir damla su karıştırılmışsa, dünyevi maksatlar için yapılan ibadetlerde sütün çoğu, ...su olmuş demektir. Evet, bir mukayese. Şekerle elmayı mukayese ettikten sonra... ...şeker fabrikasındaki gürültü ve haşmetle... ...elma ağacındaki sükunet... ...ve tevazuya dikkat ediniz. Kendisinde cüz'i bir fazilet tezahür eder, etmez. Gürültüsünden geçilmeyen insanlar... ...bu misaldeki şeker fabrikasını andırır. Evet, merakın yeri. Cenab-ı Hak gönderdiği peygamberleri aleyhisselam ve kitaplarıyla... ...bizlere emirlerini bildirmeseydi... ...bu emirleri mutlaka merak etmemiz lazım gelirdi. Sahipleri tarafından devamlı olarak beslenen koyunlar... ...faraz-ı şuur olsalardı... ...bu işin sonu ne olacak diye merak ederlerdi insan da bu kainatta bir ömür boyu nazen-i inane besleniyor sonunun ne olacağını merak etmesi ahiretinin hayırlı olması için neler yapması icap ettiğini sorup öğrenmesi ve ona göre hareket etmesi lazım geliyor